Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern sabahlar başlıyor. <gülüyor> 103.1 Radyo'te sizsiniz. Modern sabahlar başladı. Radyolarımızın her günaydın diyoruz. Şahane, pırıl pırıl bir gökyüzünün altında yeni bir haftaya başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Öyle böyle bir gün değil. Hesaplarımı göre 7 Mayıs Pazartesi sabahında birlikteyiz sizlerle. Ve bu macera dolu haftada neler oluyor, hayatımıza hangi olaylar kuşatıyor, çevremizde kimler dolu yorumlara bakmak için her zaman olduğu gibi bütün gazeteleri... Masamızı açıyoruz. Olayları sizlere tarafsız bir gözle yansıtıp, tarafsız ve zararsız ve seviyesiz bir e, yaklaşımla değerlendirmeye çalışıyoruz. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş, Hoş bulduk, bulduk efendim. Seviyesizlik deyince akla gelen ilk isimler. Ee, evet. Bir diğer seviyesiz isimimiz Oklay Demirci. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Eminem şu anda Ankara'nın dört bir köşesinde dinleyicilerimiz ellerinde eşkili latdeleriyle bizi dinliyorlar. Evet tabii. Evet. Ve hayatlarına <gülüyor> bir bir başka diyorsun. boyutu da biliyorsunuz ki eşkili latde. <gülüyor> yani onlar birbirini bütünlerler. Ee, gerçekten hafta sonu yoğun geçti bizim için seviyesizlik anlamında. Ee, şöyle isterseniz hemen seviyesizliğimizi en güzel boyuta e, çıkaran şeyimizle başlayalım. Ee, Oktay Bey'cim nereden başlamamızı isterseniz futbol dünyasından mı yoksa seçimlerden? Futbol dünyasına bence girmeyelim. Kim şampiyon oldu? Ee, i̇şte tam anda, bunu kastediyor. Not, not, not, not yet. durumu mu? durumu. Futbol dünyasına hiç girmeyelim ama Olimpiyatlara giden bir ekibimiz Çok var. Dün Çok cirkin. En büyük dört takım maç yapıyordu. Ya, evet. ya boş ver diyorum işte sana. Olimpiyat. Voleyboldan size, konuşalım. Voleybol ya. Bugün voleybol, futbol, no Hoş futbol, Yes voleybol Voleyboldan mı bahsedelim? Voleyboldan bahsedelim. Kızlar, filenin sultanları Olimpiyata gidiyorlar. Ee, takım sporlarında 52 yıldır özlemini duyduğumuz mutluluğu 52 ee, yıldır bu çile bitti artık bu sene bak ne kadar güzel özetledi Fahir lay lay, lay lay lay lay özet lalayla geçmeye lalayla de devam ediyor Evet. hiç bu kadar uzun özet geçilmemişti. Buna yönelik slogan ya. yok. Geniş özetini dinliyoruz diye. Geniş özet geçti. <gülüyor> Bologna'yı 3-0 e, yendi kızlarımız. Ya kaç sıfır yeneydik? 2012 olimpiyatları <gülüyor> için. Setleri kim attı? Londra <gülüyor> neyimize almış olabilir? Bi vize, bilet. Bilet. bilet. Bravo. <gülüyor> Biletlerimizi almış olabilir. Ama Londra ee... vizesi olsaydı çünkü vize hala bize İngiltere'den vize kullanılıyor. Çok saçma bence. Bu da bir ayrı bir konu. O ayrı bir kepazelik konusu. Evet. 3-0 <gülüyor> Efe'ye gidiyoruz dur bakalım. Sarkozy roketledi bir... Evet ya ne dünyadan. yapacağız biz ya Sarkozy roketledi ya. Bilmiyorum, şimdi bu sosyalistler gelince bizim okul ucuzlar mı? Bende öyle bir heyecan var. Sol tokat. Sol... Sosyalizm. <gülüyor> sosyalizm diye dolaşıyordum ben <gülüyor> ee... Eski solcu günlerimden hatırladığım sloganları. <gülüyor> sosyalizm. Sosyalizm diyerek. Ha, öyle dolaşıyorsan da. o zaman o İyi, olur arkadaşımla iti. beraber değildin sen. Oktay bu arada şu beyaz kulaklık sana da bir 10 yaş gençleştirdi. Gençleştirdi ya. mi? yani saç modeline <gülüyor> çok <gülüyor> ya ne olacak sen ne bekliyorsun ya ne bekliyorsun Ne bekliyorsun Fransa? Bekliyolla. Fransa sosyalist e, adamdan ne bekliyorsun ya? Fransa yani? sosyalistinin bana faydası olmaz o mı? Yani? Olmaz da bizim ne Yapma sosyalist ya. ne nasıl sosyalist? Ne olur canım o dokunur. Öyle deme, öyle deme, öyle deme. 3 3 euro 5 euro bir dokunur be Oktayım. Genel bir sosyalisttir bir Oktay. <gülüyor> Sen Sarkozy gitti diye mi ağzında e, bir şeyler çiğneyerek şu anda Aha. yayındasın? He, yani, yani böyle bir, bir yerlere bir mesajlar mı veriyorsun? Melek Kürtçen'in zamanında yaptığı protestoyu yapıyorum ben de. Sarkozy'den bahsederken sakız çiğniyorum. Sarkozy'nin gidişinde benim de rolüm var gibi mi? Gibicesine çıkar o zaman anlaşıldı o mesaj uzun, uzun da konuştuğumuza göre herkes bir iyi tatiller dileme e, peşinde Sarkozya. Sarkozya dün ilk iyi tatillerini e, başbakan Tayyip Erdoğan diledi zaten artık bundan sonra dinlenir herhalde <gülüyor> diye böyle bir basın <gülüyor> toplantısı yapıldı ondan sonra ben e, Twitter'da okudum Cüneyt Özdemir yazmıştı da o konuda ne diyorsunuz 2 seneye kalmaz Carla Bruni de boşer diye İki sene mi? İyi bir rakam. İyi mi? De, gene iyi mi, yani mi demişler? Doğurduğu şey? an itibariyle hayırlı yolculuklar Sarkozy. Ben diyorum ki Karla Bruni'ye eğer o tip bir şey varsa... Evliyindeki aklım neredeydi? Aslan Acele etmesin. Neyi? Acele etmesin. Çünkü bu Fransa'da gidiş gelişler yoğun olur. Hmm. Bildiğimiz Doğru. kadarıyla. Dönebilir sonra pişman olur. Yani şey yapmadım der, bir şey der eğer o tip bir şey varsa ama bilmiyorum ya. Sarkozya Sarkozy evet. herhalde şu anda hayatın en mutsuz gecelerinden birini geçiriyordur. Değil mi? Hala uyuyor mudur orada? Uyanmış mıdır yoksa? Sarkozy Sarkozy gece mi? uyku tutmadığını düşünürsek hala uyuyordur. Ben baktım Facebook'ta gece bir şeyler girmiş. Şimdi sabah kalkar kalkmaz şey diyecek. Artık başkan değil. Cumhurbaşkanı artık değil. İlk gözün daha açmanın aklına gelecek şey bu olacak. Sonra yani. ikinci de şey olacak. Bir de kısayım ben zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yani akşam hiç uyumadı. belli. bu kadar şey yapmayabilir yalnız ya. Neyi? Yani ondan dolayı artık şey yapmış olabilir. Beni kısa diye diye de düşünüyor olabilir Oktay. Çünkü mesela bundan önce seçemiyordu ya yanındaki dünya liderlerini. Mesela Obama geliyordu. Sen git şey, kısa daha gelsin. kısa biri gelsin falan öyle yapamıyordu. Bundan sonra sırf kısalarla Tabii canım öyle bir şey var yani. Ondan sonra e, biraz da Hollanda'yı tanıyalım diyerek. Ne biraz Hollanda'yı tanıtır mısın Oktay bize? Boyu posu şöyle karısı kim? İyi giyimli bir beyfadır. Bey gü güleç yüzlü birisi. Çin Sarkozy'nin sırasında ne kadar nursuzluk varsa Hollanda'nın yüzünde de bir o kadar. Neşve mi var? Şilden gizlen de oldu fahretsin. Bu ne oğlum Benden kaynı aklıma. Benden ötürü mü? Hayır, Oktay demirden. Demir. Aa benden ötür. Yok. Evet en soldaki hangisi? Dur bir dakika. En soldaki. Fire'den ötürü. Oktay senden ötürüymüş. Oktay senden <gülüyor> ötürü. <gülüyor> Sevgili sen. dinleyiciler size de kimden ötürü diye bir heyecan oldu herhalde. <gülüyor> sabah sabah. Ya. Yani şu anda arabasında olanlar varsa mesela karı koca gidiyorlar işe. Oktay'dan ötürü, Fahir'den ötürü falan derken kim ne kadar güzel eğlenmişlerdir aralarında. Karı koca bir iddiaya girmişlerdir, bir şey kimden yapmışlardır Kimden ötürü, falan. kimden ötürü, Oktay'dan ötürü diyenler kazandılar. Ee, ve onları tebrik ediyoruz. Oktay'ın şimdi sinir kastayısı sabah sabah nasıl var ya. Ay iyi bir göz. Sen ama Fahir mesela senin mikrofonun çok öter. Hiç böyle sinirlendiğini görmüyorum ben. Hiç, ben son. bir günden bir günden. Oh, Oktay mikrofonu bir pıtlasın, hemen Hemen gidiyor mutfağa sandalyeleri tekmeliyor öyle geliyor. <gülüyor> Mutfaktan sandalyeleri de kaldırmışlar bakalım neyi tekmeliyeceğiz. Alo, alo. <gülüyor> tamam muhterem Samim dede espri don't kalansın. Ya niye espri mi çalıyorsun Fahim? Ne oldu şimdi? Bir... Vazgeçtiğin cesaret verdi. <gülüyor> ne oldu? İyi mi şu anda? İyi şu anda mükemmel mükemmel. Biraz Hollanda'yı tanıtacaktın nokta bize. Üçesten mektup var onu geçiyoruz. Holland Hollanda mı? Hollanda. Hollanda. Holland. Sen... François Holland. François Holland. Eşim eşi tanıdık mı? Bilindik mi? <gülüyor> Çok güzel bir yerden başladık. Sevgilisi Valeria. Aa, sevgilisi Valeria mı? Valeria Trilil. <gülüyor> Nerede oynuyor? Trilil <gülüyor> Nerede mi oynuyor? O da artist değil mi? Yok ya, o artist değil. Hı -hı. O e, yanağına zafer buzu kondurmuş. Nasıl güzel güzel bu. <gülüyor> zafer <Zavbus. gülüyor> Al bakalım Zaf buzunu demiş. <gülüyor> Yeni, yeni sorumluluğunu üstleniyorum dedi ve sahneyi terk ederken Holland Valeria'nın yanağına ne kondurmuş olabilir? Saf ee, Tükmük. Hemen bir kere dinleyince kapıyor sevgili dinleyiciler bu arkadaşlar. Evet çocuk çok zeki. Sihir gibi ikisi de. Peki şimdi ee, bu teknik... Ha yok. Bir görev devir teslim töreni vardı mı O zaman resmi olarak görevi başlıyor. Hmm, aynen öyle. Şu anda bir şey olsa mesela... Mazbatası, Özeme... Mazbatasını Sonunu... almadı ben daha. Ben şuna bakarım. Mazbata değil, mi? Mazbata. Mazbata değil. Merkel aradı mı aramadı mı? Biliyorsunuz. Mazbata Merkel aynen. mi? Aşk olsun, elinde şey var mı? Isla... Merkel aradıysa... Biz de, biz de mesela geliyorlar dükkana diyorlar. Abi kaşa var mı diyorlar ya. Hı hı. Eğer Cumhurbaşkanlığı kaşese kimdeyse... Yani o kaşayı kaş, aldıysa Hollanda... O zaman sorun yok. Kaşa. Ama kaşe şu anda hala bildiğim kadarıyla Sarkozy'de onu seviyordur. Kıymetli Misman. Yok Reşim ya 3-5 tane kaşe var zaten. Onu şey yapıyorlar dağıtıyorlar. Hayır. Merkel aradı mı aramadı mı? Kaşeyi o... aldın mı diye telefon ediyor. Kaşeyi aldın Allah Allah bulamıyorum. <gülüyor> Nasıl bulamazsınız ya kaşe? Demek ki biri çaldı o zaman. Bu arada kaşelerin el değiştirdiği bir ülke daha var. Yunanistan. Kaşeler el değiştirsin de ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu saraydan ayrılacak ya Sarkozy. Nereye çıkacak diye mi düşünüyorum? Mobilyalıydı saray Ne zaman zaten? ayrılacak? Nasıl ne zaman? Nasıl? Ben şimdi Holland yerinde olsam hı hı. bir sigara yakar sarayın parçasına takılırdım. Ya. Sen rahatsız olma ya ben bahçeye ne yapılır falan diye bakıyorum diye. O böyle çayını kahvaltı zaten mutsuz kalkmış. Böyle bir keyifsiz kahvaltı yaparken... Siz hiç rahatsız olmayın ya. Sen o, ne pis adam mısın ya? Ben yapardım o. Ama adam. bunun bir de yerde şeyi var. Bir baş, bir sonraki seçimleri var ya gel. Olsun canım 4 sene yaptın gıcıklık yanına kar, kar kalsın. 5 mi orada 4 mu? Kaçıp Çok, tartışmalı. Orada, çok tartışmalı. orada da çok tartışma. Çok tartışmalı, <gülüyor> çok tartışmalı Ne olduğunu bilmiyoruz. Bakacağız, göreceğiz. Ee, zaten Sarkozy toplamış eşyalarını ya. Toplamış mı? Anketler e, şey gösteriyordu ya. Sarkozy gidici diye gösteriyordu. Ondan sonra o sinirle zaten yaptığı açıklamaları seçimden önce. Yazdıkları hiç açma demiş zaten. Karla Bruni'ye. Niye demiş? Anketler güzel. Sen hiç açma demiş. Ve de şeyse zaten açacağız demiş. Karla Bruni doğurdu mu? Yoksa hala... Doğurmadım. Doğurmadı. Doğurmadı, canım. Doğurmadı mı? Hey, şimdi ev doğrudur. değiştirecekler falan tam... Üzüntüden erken doğum sıkıntılı. diye korkuyorum ben. Çok sıkıntılı bir dönem ya. Tam hamileliğin ortasında ev telaşı. Bakacaklar şimdi nasıl olacak? Oktay o kadar empatik bir adamsın ki. Genç yaşta emekli oldu Sarkozy ben ona üzülüyorum. Kaç yaşında yaşındadır Sarkozy? 55. 50 yaşında falandır. Ne işi yapacak şimdi? Karla burnuyla ben de gitar mı çalayım diyeceksin orkestrada. Çok zor yani eski cumhurbaşkanı olmak çok zor. Bir yere de başvuramaz. Mesela ben şu ülkenin cumhurbaşkanı olayım. Sivin budur. Öyle yani, bir şey de olmaz. Hele ki emekli cumhurbaşkanlarını hiç istemiyorlar. Daha büyük ölçekli bir ülkede cumhurbaşkanlığı yaptım. Emeklilik döneminde de burada da cumhurbaşkanlığı yani yapacağım. En, maksat şeyimiz elimiz boşturmasın. Bir yere bakan olsa bir şey olsa o da olmaz olmaz olmaz. Olmaz. olmaz. olmaz. olmaz. Anılarını yazsa. Olmaz. Orada da hemen tabure vardı tabureye fırladım. Böyle bir anayı kim okur yani. Bu da yani benim ayakkabılarım. topuk ayakkabılar, <gülüyor> fotoğrafı. mesela. O tutabilir yalnız. Hayır tabure, ha. tabure anısı değil de topuklu <gülüyor> ayakkabı <gülüyor> ayak fıkrası e, anısı tutabilir. Olabilir yani bilmiyorum işte inşallah. Kolay gelsin canım ama Sarkozi bizi dert de etti de. mi? <gülüyor> Aha, bu yani. çocuklar Roussat'ı aldı mı diye bir günden alafifi aradı ya Roussat diye dedi. dedi Aradın mı durdun mu sen ben beni aramadı valla <gülüyor> çok ayıp. Ala lisanız ala lisanız valla. Biz Böyle niye de... bu kadar hakikaten ülke olarak ilgilendik ya bu Fransa seçimleriyle? Son gıcıklık oldu ya birebir. O yüzden mi? Yani Yunanistan'da falan Sırbistan'da da seçim oldu mesela Olsun noh olsun diyerek. Onlarla böyle uzun uzun şey. Hadi Yunanistan'la yine ilgimiz var da. Temmelsa, sakız hadisesinden dolayı mı oldu? Ülke olarak henüz fark etmediğimiz ne gerçek. Roland, Ermeni, Ermeni ıı, Aynen, tasarısı tabii. olayı üzerinde. Holland'dan da benzer bir hareketi. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi o oh gitti oh rahatladık diye bir durum olmadığında. Yok yok öyle ha, Holland öyle değil. Holland öyle değil. Holland bambaşka bir insan. Holland bambaşka pırlanta gibi adam. Yani Sarkozy'ye nispeten. O zaman isterseniz bir Biz reklam Ama, reklam ama hayır ya reklam Bahşişini falan dinlemeyelim. Her gün reklam dinliyoruz. Her Zaten gün dinliyoruz ya. ya her gün de günü dinlemeyelim. Bugün de dinlemeyelim. Evet. Avrupa'dan bahsettik ya o kadar. Hmm. Avrupa temsilcimiz şimdi önümüzdeki günlerde. Can hmm. Bono mu? Vami Bekler radyonuzda. Erevizyon evet. e, ne zaman Oktay? Mayıs'ta olmuyor mu? Mayıs bu ay içinde görürüz Erevizyon'u ya. Hadi Aha bakalım. şuraya yazıyorum. Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor macerada olup pazartesi sabahında gömülüyoruz gazeteleri bir kez daha buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor. Aha hakikaten gömüldü Fahir. Gömüldü vallahi dağıldı. Fahir gazetelere gömüldü. Okuduğu haber daha Hamdi Yener'e birisi ilanı aşk etmiş. Ha o mu? Kaçın ha, ha, sayfa? Canım. Hiç alakası yok. Ha, uyduruyor ya kendi kafasında bir dünya kurmuş. O dünyayı sanki gerçekmiş gibi lanse ediyor. Ya bak hafta sonu ay vardı dolunay. Nasıl hepimiz şey olduk ürperdik. Tabak Ve %14 daha büyük. %14 tabak kıvamındaydı. Nasıl hesabını buluyorlar bunun ya? Helal olsun Vallahi şu yüzdeli hesaplar yapanlara. En az yüzde on dört daha büyüktü abi diğer adam vardı. Ya. Vallahi, vallahi, vallahi. Nasıl bulunuyor ya yüzde? Yüzde bir şey yok ya yüzde hesabında bir şey Bir önceki mi yani. şu kadarsa bunda bu kadar yüzde kaçtır? Oran orantı gibi düşün. Oradan otomatikman çıkıyor. Hafta sonu rellez vardı. Onla hiç, hiç. hiç. Yaptınız mı gül ağacına? Gül ağacına yaptık tabii ya bizim hazır. koydunuz mu? Vallahi koydum ben ruhsat koydum. <gülüyor> gül ağacının altına küçük Sabah kalkıp aldın <gülüyor> mı? Ha? <gülüyor> dediğine göre almamış yok almamış uyumuş adam o kadar uyumuş yok, yok. Hiç alamayacağız ruhsatı Hayır. senin yüzünden kenan'ı koydum bir de <gülüyor> kenan gitti ruhsatı <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> Öyle bir şeyler ama bakalım inşallah. Güzel ailesine. çizdin mi bari? Güzel çizdim ya çok güzel. Abi onu kesin bu hafta duyuruz. <gülüyor> Sahte Hayatlar gitmesin yanlış çizimle Yapmayın. Yapmayın çocuklar Sahte gider. Yapmayın. Yapmayın hayır. Elinizde yayın gücü var yapmayın. Şimdi Boyoz Boyoz Boyoz. anne Boyoz'u? İz İzmir'de Boyoz haftası büyük e, Boyoz İzlihamı. E, ya Boyoz Festivali varmış evet ya. Evet, İzmir'de. Peki, evet. Senin ilk kez geleneksel ilk... Evin dibi ya onun boyoz fırını. alsancak dostlar fırınında mı kutlanmış? Vallahi bu yıl ilk kez düzenleniyor. Binlerce kişi hatta doğutula, dağıtılı, dedim, dağıtılan 30.000 boyoz ve 5.000 haşlanmış yumurtadan almak amacıyla vatandaşlar yüz binlerce... 1 mi biraz orantısız olmuş. Çok az değil mi? 2.000'dir o yani. 5.000 ise şey, yani. 2.500'de yumurta olması lazım. 5.000 şey 30.000 boyoz 5.000 haşlanmış yumurta. Acaba 5... şey mi oldu? 15.000 mi yumurta olması lazım? 30.000'e 15.000 olması lazımdı. Tabii. Neydi ya ne deniyordu ona? Mutfakta bir şey, bir şey olunca, bir şey olunca ne oluyordur? Ziyan değildir. <gülüyor> o değil. Çocuğun yediği, helal giydiği haram. Hayır mı? mesela, fire, fire. Ha, hmm. fire. <gülüyor> Aradığım kelime fireydi. Firesi olmasın diyemedi. <gülüyor> fire mi oldu acaba? Ekmekte. O tip Bir daha söylesene Fahil, kaça kaçtı? Ekmek o. mi? 30 bine 5 bin. 30 Yanlış bin olmuş. Bu boyoz nedir esası boyozu? hamuru. Boyoz, hamuru. Nedir? Işte. Hamuru nedir? Hamırı, çekiştire, çekiştire. Bir kere yağın içinde bir terbiye ediyorlar. Ondan sonra onu çekiyor abi. Vuruyor. <gülüyor> lap diye atıyor. Lap diye atıyor. Hop, Lap diye dönüyor. <gülüyor> Tık diye bırakıyor kendini diyorsun. Yani tek esprisi o hamurun ha, yağda o, beklemesi. Yağda beklemesi. Nasıl oluyor? Yağlı yağlı. Onu da yumurtayla yiyorsun bir de. Ha, ince Haşlanmış şey. yumurta böyle. Haşlanmış değil. Fırında yumurta. Fırında. Kabuğuyla fırına veriyor. Hop, hop Lap diye Haş, kendini atıyor. Çıkırıyor. Kapkara. Şey. Ha haçlanmış haçlan nereden geldi? Başlamış yumurtalı kapkarası. Kapkarası haşlanmış gibi ama güzel oluyor fayır ya. Güzel olur be. Ama yalan yanlış bir Peki, şeyler söyledin sen şimdi. Yok be ne yalan. Öyle mi gerçekten? Senin önündeki bilgiler önemli. Rakamlar mı? Rakamlar benim belamı orans, versin ki böyle ya. Oransız orantısız güç kullanmış. Yani ya 2'ye 1 ya 3'e 1'dir onun şeyi. Müşteri Biri siparişi. Evet ben de öyle biliyorum. Demek ki az, yumurta biraz pahalı yumurta ondan mı? Ya da kokar ko mı dediler? Sıcaktı, kokumu yapar dediler. Oradan gaz mı olur dediler. Ne dediler? Aşırı dozmuş. Aşırı doz mu dediler? Bünyeler alışmadık ondan sonra pıs pıs millesi bulanmasın hiç kimse mi? O mu artık bilmiyorum. ben anlamıyorum. Şimdi bu Ankara'da bu e, Atatürk Kültür Merkezi var ya. Hı. Orada ne güzel Çankırı haftası oldu, Erzurum haftası oldu, Erzincan haftası oldu. Ya. İzmir'de boyoz haftası yapıyorlar İzmir'de yapıyorlar. Ya biz de burada yapalım boyoz getir. Getir yapalım. Soğuk araba bulsam? Soğuk araba mı? Araba buldu da soğunu yani, arıyor herif. Bozu, bozulmadan getirecek bir... Duydun da Soğuk var. araba dedi. <gülüyor> çok. Çok. Tamam. Anladım. Çünkü kendileri de donmuşlar. Tamam yapılar. yeterli. Ben tamam. Ben hepsini konuştum. Tamam. Haber zamanı geldi zaten. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Yolumuz Avrupa'ya düşse ya Baby diyenler telefon başına Modern Sabahlar'da yarışma başlıyor Ve şanslı bir çift daha Bir Avrupa bileti kazanıyor bizden Bugüne kadar kazananların yanına yazılacaksınız Çarşamba günü de Gençlik Parkı'nda 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin doğum gününde Hangi ülkeye gideceğinizi Kendi kaderinizi siz belirleyeceksiniz Bugünkü yarışmamız Avrupa'da denize girilen yerlerin Listesini yapacağız bugüne kadar Çünkü hep inandığımız şey ama ben çocukluğumdan tabii Almanlar böyle bir deniz böyle kum nerede bulacak falan diye Türkiye'ye koşuyorlar diye bir şey duyuyorduk. Hı hı. Belki daha başka yerlerde de buluyorlardı da biz bilmiyorduk diye Hmm. düşünüyordum ben. Çünkü hani Avrupa'nın da etrafı deniz. Evet. Yani ben de o denizden faydalandım açık söyleyeyim ama şu anda yanımızda şey Avrupa'da denize gelmiş ilk Türk <gülüyor> Fahir Öğünç var. Hoş geldiniz. <gülüyor> teşekkür ederim. Benim sorum Fahir Bey olacak. Öncelikle biz dinleyicilerimize sorumuzu hatırlatalım. Avrupa'da denize girilen yerler, plajlar, sahiller diye soruyoruz. Tabi tabii, tabii. Telefonumuz 210-30-30 <gülüyor> Buyurun efendim. Benim sorum Fahir Bey olacak. Buyurun. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum bana soru imkanı verdiğiniz için. Ee, acaba Avrupa'da denize girdiğiniz yere yüzerek mi gittiniz? <gülüyor> Teşekkürler. Ee, gerçekten evet, bir yerinde bir soru. <gülüyor> cevap vermen önce. Lütfen soru soracak olan arkadaşlarımız alkol aldılar, da otursunlar sormasından. Evet, buyurun Faibin. Ya şimdi şöyle. E... Maalesef diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Emre. Emre Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Şu anda işe geç kalmış vaziyette yoldayım. Aman boş verin Emre Bey. Ama her bizim... gün gidiyorsunuz Siz da ne oluyor? Siz bir kurtaracaksınız memleketi. ya. Bugün de böyle olsun dedim. Ne İyi iş yapıyorsunuz? Vallahi. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, proje neticiliği yapıyorum. Bir yazılım şirketinde. Siz geç kalınca ne oluyor mesela? Projeler mi duruyor? Projeyi Önce yapanların... Gelince... Hı. Kahvaltıyı biraz geç yapmak gerekiyor. Efendim... Siz gelmeden kahvaltıya başlamıyorlar mı Emre Bey? Tabii tabii yok. Çok öyle saygılılarmış değil, ya. Çok ayıp, tabii. Kahvaltı değil de büyük ihtimalle patronlar e, projenin başlamamasına gıcık oluyor olabilirler. Yok kahvaltı daha önemli bizde. Öyle mi? En önemli ha, öğün yani. Sabah özellikle. Ha, o zaman tamam ya. <gülüyor> Peki Emre Bey hemen cevabını alalım <gülüyor> Barcelona. Barcelona. Barcelona diyorsunuz? Girdiniz çok... mi hiç gittiniz Aslan... mi? Gittim ama mevsebi bozuktu giremedim. Giremedim, giremedim. giremedim, giremedim, giremedim. <gülüyor> <gülüyor> Barcelona, Barcelona dedik döndük. Ya. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi, İyi kahvaltılar yerler. diyelim size. Şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, Mevzim, şu anda e aramızda Barcelona'da denize girmiş birisi var hemen ona yöneliyor. Sen bütün alpma <gülüyor> denize ya, mi girdi yavrum <gülüyor> ya. benim ya? Ya hakikaten Barcelona'nın denizi... Imıl mı diyorsun? Imıl. Ay böyle giriyorsun imılla pırsık. Yemin ediyorum girdiğine gireceğine pişman. Zaten Kaptan Kus da orada dalmış. İmıl ve pırsık birbiriyle buluşuyor ama birbirine Bir alttan diyor. biri üstten. <gülüyor> Bir üstten İmıl, alttan pırsık karışmıyor diye not almış. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Bilge. Bilge Hanım hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz bu sabah? efendim uyamadım. Siz ne yapıyorsunuz bu sabah? şu anda e, arabayı sağa çektim, dörtlülerimi yaktım ve sizinle konuşuyorum. Ya onun dışında ne yapıyorsunuz hayatta, hayatta yani? Sağ çektim, dörtlüleri yaktım, koca bekliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok hayır hayır, öyle bir beklentim yok. Hayatta öyle basit bir beklentim yok. Yani, olur da bir insan karşıma çıkarsa neden olmanızı. Bilge Hanım, ne? yalnız ne? Bilgi Hanım, çok, yani çok zarifsiniz ama bizim programda öyle bir zorunluluk yok. Yani <gülüyor> pek çok dinleyicimiz hem araba kullanıp hem bizimle konuşabiliyor. <gülüyor> Diğer radyo programları da öyle olmuş olabilir ama lütfen rahat olun. Rahat olun. Sürecekseniz <gülüyor> Sürün canım kime mani olacak size? Polis yoksa basın gazı <gülüyor> Ha hani çok da basmayın da yani böyle sakin sakin sağdan sağdan kıyı kıyı gidersiniz. Ama basabiliyorsanız onun da havasını atın ha, yani. Ben konuşuyorum ben basıyorum dersiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu anda <gülüyor> ibre 170 gösteriyor mesela hiç öyle diyen dinleyicimiz olmadı. <gülüyor> Keşke öyle olabilsem öyle dilim güvenli kullanıyorum arabayı. Bu ya, bravo size tam Avrupa'ya şoför. Çok denize evet, girer misiniz evet. Bilgi Hanım? <gülüyor> denize girmeyi severim ama Avrupa'da hiç denize girmemişim. Girme, hiç mi hiç mi girmediniz? <gülüyor> hiç girmedim. Avrupa deniz not yet cevabını aldık hiç, şu ana kadar. Not hiç yani, not yet. Aa, ne, girmek ama Nerede yani girmek ama isterdiniz mesela girecek Nis olsanız? Plajı. Nis plajı. Nis plajı. Orada evet. poz falan verecek misiniz biliyorsunuz? Geleneksel pozlar şey yapma var. Ee, yani hani e, gittiğim yerin adeti neyse onu yapmak Oranın istemiyorum. Oranın adetleri biraz şeydir yani e, değil mi? Nis plajı. Biraz cıbul pozlar, pozlar vermeniz gerekiyor evet. Kendinize ne? güveniyorsunuz anladığım şey, kadarıyla şey, Bilge Hanım. Kendime çok güveniyorum. Nis'e ki oraya gideyim. Peki Bilge Hanım çok teşekkür ederiz. Görüşmek <gülüyor> üzere. Güle güle. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. <gülüyor> Plaj, Nis, Ay, Nis. Nis <gülüyor> Nis plajları. Nis. maaşı var orada. Tabii Donsuz insanlar mi? sahilde sabahtan... Ama donsuz başladı. insan, bütün Avrupa plajları donsuz insan kaynıyor öyle söyleyeyim. Donsuzsanız donsuzsiniz diye plajın girişinde yazar. Hakkı abi alkol almayacaktınız sabahları. Bak, hani adam. söz vermiştiniz? Ya, kanyak gibi bir şey döküyoruz <gülüyor> abi. <Kanyak gülüyor> alkol abi, abi. ne olacak ya? İçi diyor ya? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz. Buyurun hoş dinliyoruz <gülüyor> sizi Siz neredesiniz? Evet. Duygu Hanım hayata bakışınız ne yönde? A. Ben son konuşmaları dinleyemedim maalesef hatta bekliyordum. Hiçbir tane... şey kaybetmediniz Duygu Hanım. Evet ya yani kaybedecek neyimiz olabilir Hiçbir ki. Hiçbir şey kaybetmediniz. O yüzden hani hayata bakışınız ne yönden bakışınız? Neredesiniz yani? Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> o kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve çok denize girer misiniz? <gülüyor> çok denize girerim. Çok severim denize girmeyi. E Daha güzel. Peki hmm. balıklama atlamayı biliyor musunuz? Yoksa kıyıdan kıyıdan yandan, yandan mı giriyorsunuz? Ee, balıklama atlamayı çok bezeremiyorum yani biliyorum de ne var peki yüzerken Aa. stil sahibi misiniz yoksa evet, kendimi evet, serbest misiniz güzel, mi? güzel yüzerim diyorsunuz nasıl yüzerken evet. evet. biraz zayıf ama suyun içinde adeta şova başlayabiliyorsunuz <gülüyor> evet aynen kulaç öyle. mı mesela siz kendinizi bir yüzme stili olarak tanımlasanız Duygu hanım kulaç mı diye tanımlarsınız kulaç yoksa size, kulaç size. <gülüyor> yoksa sırt üstü mü <gülüyor> Sırt üstücü müsünüz, serbest cisim ser, mi? Serbest cisim daha çok seviyorum. Kurbağalama, yani. peki ya kurbağalama? Yok, şey Bir kadına yok. en çok yakışan yüzme şekillerinden birisi. Gerçi erkeğe daha çok yakışıyor. Daha yakışıyor, evet. Evet, erkek kurbağanın yaklaşımı adlı. <gülüyor> tablomuzdan da evet. görebilirsiniz. Güzel, sizi fazla bekletmeden cevabınızı alalım. Nerede, yani girdiniz mi hiçbir Avrupa plajına? Nerede? Eee... Yani birkaç yerde girdim ama... En güzeli hangisiydi? En güzeli. İspanya'da, İspanya'da Barcelona'nın biraz güneyinde Sitges diye bir kasaba. Ha, Sitges. Çok hoştur ee, Sitges'in. Orası meşhurdur. Evet. Değil mi? O Sitges'de de, şey... O sokakta... Eşkimsel çuballeri si yapılıyor. Biraz üstte işte o o hmm. yönden meşhur. Ee, Plajda da çok eşkimselerle dolu. Hmm. Deniz çok güzel yani Deniz çok güzel. Orada en güzel denizlerden Zaten oranın... Yiyeceğiz, içeceğiz, içeceğiz diye bir şeyi varmış. Nevaller ee, tatil anlayışı varmış. Hakikaten de orada tatile gidecen. Tatil, yani İspanya'ya gidesen yiyeceksin, içeceksin, sıçeceksin diye. Peki, çok evet, teşekkür ediyoruz. Onu da ekledik sistemimize, sıçeceğiz diyerek. Ee, sağ olun efendim. Siz orada girdiniz. Girdim evet. Denizi evet. güzel, kumu nasıl? Kumu da güzel. Kumu da güzel. Kumu altın kum gibi İnsanı harika kasaba ya. ya. Evet. Kasaba, <gülüyor> yani. Evleri çok pahalı ama. <gülüyor> Sağlıymış, evet. Belki hmm. efendim. Neyse, çok teşekkürler, görüşmek <gülüyor> üzere. Evet, Hayır. aramızda Siçez'de denize girmiş bir arkadaşımız var. İsterseniz hemen ona dönelim. Ay, çok kritik bir soru geldi aklıma. Ne? Keşke sorsaydık Duygu Hanım'a. Avrupa'da kaç tane Cleopatra koyu var diye. Hay Allah. Günaydın efendim. Günaydın. Radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Kıstım. Kimle görüşüyoruz? Dilek Kubilay. Dilek Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? <gülüyor> Ben yoldayım, işe gitmek için e, biraz geciktim. E, ne iş yapıyorsunuz Dilek Hanım? Doktorum, aile Ne hekimsiniz Dilek Hanım? Aile hekimiyim. Aile, aile hekim, Aile kadar güzel. Peki efendim, hemen alalım cevabınızı da. E, Montenegro, Budva, e, tam bir yıl önce orada girdim ne, Nereye denk düşüyor bu öyle Hanım? Karadağ diye e, geçiyor, bu Arnavutluğa falan yakın. Hmm. E, yani... İtalya'nın çizmesini düşünün. Evet. Onun sağ kıyısının karşı tarafı oluyor. Hmm. Sağ kıyısı dediğiniz topuğunun karşısı mı oluyor? Yok hayır. Yok. Çizmenin Kağıt boğazının üstünün karşısı oluyor. Adriyatik. Adriyatik de Adriyatik. Evet. Evet. Yani. Adriyatik'te girdim. Diyorum. Nasıl? Adriyatik evet. güzel evet. mi? Bizim Akdeniz'e yakın mı? Farklı mı çok? Ege. Çok güzel. Ee, şimdi nüfusunun yüzde on Müslüman. Hı -hı. Ee, daha önce oralara kadar gidilmiş. Osmanlılar gitmiş ve Osmanlıdan izler de var. Ee, şey e, çok ilginç bir iklimi var. Evet. dediğim yerin Böyle gerçekten yüksek e, kara dağlar var. Hemen sonra kıyı oluyor ve e, hava 30 dereceydi Mayıs ayında fakat deniz 10 dereceydi. Yani buz, o buz gibi, kadar buz. Böyle denizin ortasından çıkan kayalar, kayaların üstünde taş evler, şapolar falan Aman var. Allah peki e, görüntü. Birçok filmin tahmeleri e, oralarda çekilirmiş. Hava Değerli sıcakken bu... deniz soğuk ya, e, evet, e. yüzünce insan alışıyor mu? Hiç alışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en başta soğuk sonra yüzünce diyor diye bir slogan var mı orada? E, kesinlikle. İçmiyorsun, donuyorsun ve bir an önce çıkmak ha, de, Yani öyle. diyorsunuz ki ağlarsa anam ağlar, yerisi Karadağlar. Hoppa. <gülüyor> çok, çok teşekkür ediyoruz. Bizim biraz fakta ihtiyacımız olacak. Teşekkürler. <gülüyor> Pek çok filmin çekildiği yer olarak e, direkt <gülüyor> hiç konuyu değiştiremeyeceksin. Ne yaparsan yap yani. Karadağlar mı? Karadağlar tabii canım. <gülüyor> İçme dedim şu şişeden Fahir. <gülüyor> Bu benim evimde <gülüyor> Duray şişeden içmeyin. Herkes kendi şişesini içti. Ne, <gülüyor> ne diye ilaç niyetine, ilaç Bu arada, niyetine. Kimseye örnek olmadığımızı ayrıca vurguluyoruz. Evet, sabah kiss. sabah düz rakıya dadandık. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> Kimle görüşürüz efendim? Emin'e ben. Emine Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. Neredesin Emine Hanım şu anda? Eee şu anda işe gidiyorum. Eee Şır ilçının bir yerdeyim. çok güzel. Peki yani denize girmeyi sever misiniz Emin abi? Çok, çok severim, Benim de bir Yarın sorum var. Fatil'le bekliyorum Emre. Evet. Benim de bir sorum var Emin Hanım. Çok denize girer misiniz? <gülüyor> çok denize girerim Ama huzurunuz var, sağlığınızı dilerim. Havuzcu musunuz, denizci misiniz sorusunun cevabını da almış oldum. almış oldum Peki bir sormadan <gülüyor> üstelik. De. Peki kavun mu karpuz mu? Karpuz Karpuz, Karpuz diyor Emine Hanım Peki. Peki can erik mi papaz erik mi? Pardon anlamadım Can erik mi papaz erik mi? Yo malta eriği diyecektin ya İki saniye şey değil mi canelikte? Papaz, aa papazeri. Papazeri biraz deli öyle oldu. Bak biraz böyle. değişikti evet. evet. evet. Şey, e, Topazeri diyoruz. Peki Emine Hanım nektaril mi şeftali mi? <gülüyor> şeftali. Şey, ama ş, aa, şeftirik mi diye soracaktın Oktay. Nektaril mi şeftirik mi? <gülüyor> şu, o belli oldu zaten. Şu oldu. bilgiler ışığında ben e, gerçekten de Emine Hanım'ın bütün şifrelerini tahmin <gülüyor> edecek kadar <gülüyor> profilimi çıkardım. Ben de vallahi yeterdi diye Tek düşünüyorum. Tek bir soru var. Tek son sorumu. Çamaşır makinesi artı kurutma makinesi mi? Yoksa çakur mu? Çakur değil mi zaman? <gülüyor> Aslında doğrusu şöyleydi. Çünkü. Fırın ayrı, ızgara ayrı mı? Yoksa ikisi bir arada fırızga mı? <gülüyor> fırızga. Niye doğrusu soya? ya? O da başka bir gücüydü aletimiz. İkisi de gerekli. <gülüyor> Emin Hanım şimdi gelelim evet. bugün, bugünün konusuna. Evet. Ee, nerede girdiniz? Nerede <gülüyor> girdiniz? Nerede girmek istersiniz? Ee, girdim. Aa, Belçika'da girdim. Ama Belçika'da. hoşlanmadım. mı girdiniz yoksa? Valla Kılokya'da girdim. Onun için aramıştım. Vallahi. Ama ben böyle berbat bir deniz görmedim. Yani evet. Çamura mı girdim, denize mi girdim? Nasıl, bu, denizde mi yüzdüm, dayak mı yedik? Anlamadım. <gülüyor> dayak, aynen öyle. Hava zaten fazla 20 derecedir. Yani o soğukta, o çamur gibi denize nasıl gidiyorlar bilmiyorum. Evet, ne, bir de ne kadar neşmeyle giriyorlar değil mi? O Ay, denize. İnanılmaz yani şansiyeler böyle şeyler falan hazır. <gülüyor> Sanki çok bir güneş varmış, deniz varmış gibi. Hatta biraz kıyıda beklerken reklam yaptım. Sağdakileri, soldakileri. Siz Türkiye'ye gelin. Türkiye'deki denizi görün diye. Hava attınız yani. <gülüyor> Hava attım aynı. <gülüyor> Peki. Peki. Nerede girmek istiyorsunuz? O Knoke'yi o, gördükten sonra. Aslında biz şöyle bir Avrupa turu yapmıştık arabayla. Ee, şeyden geçtik. Motor geçtik. Oralarda giremedik. Biraz hızlı geçmemiz gerekti. Orada <gülüyor> şey e, şarkısı da olan e, Solenzara diye bir yer var. Hmm. O, o şarkısı nasıl? Biraz da ondan bahseder misiniz? Evet şarkısı e, Sur de Plaje de Solenzara. Fransızca mı yok? Önce laf uzunmaz. Melodisi nasıl? <gülüyor> Sur de <la> Plaje de Solenzara. <gülüyor> ha anana sende yok mu hürmet iç evet Aşkımızı unut Türkçemize sende Aynen. yok mu hürmet iç diye çevriler tamam hürmet iç yok denizde de Ay Allah. peki desin. efendim çok teşekkür ediyoruz ben, ben şükür... teşekkür ediyorum eklendi listemize şimdi bir reklamları teşekkür. dinleyelim hemen ardından rekenrol'a devam edeceğiz burada telefonumuz 210 30 30 evropada nerelerde denize giriyor diyor diye soruyoruz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 999 devam ediyor. Bugün yine bir şanslı dinleyicimizi Avrupa'ya gönderiyoruz. Biletini veriyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Avrupa'da nerelerde denize giriliyor diye soruyoruz. Bir telefonumuz daha varmış. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Serdan merhaba. Hoş geldiniz Serdan geldin, Bey. Buyurun dinliyoruz sizi. Hoş bulduk. Ya şey, e, girmek değil de düşmek saylanıyorsa, e, Saylanır derden efendim. Derden... Saylanır. Denize mi? Evet yani Denizli ve Hollanda'da işte kanallar var ya bildiğiniz. Ha. Ee, Kanala düşmek sayılıyor mu bilmiyorum. Ne oldu alkollü müydünüz Erdem Bey? Bir milyondu. Hı, bir milyondunuz ee, evet. Evet. Böyle hebel hebel diye gezerken kanalın kenarında, <gülüyor> ben bas diye indim <gülüyor> Kanal sonuçta giriş biçimi değil önemli olan, <gülüyor> yüzüle, yüzü, evet, üzülüyor. Evet yani e, düşmek, yüzmek. Yani yüzme gibi bir şey olmadı, bacağıma kadar girdin de paçaları ısımamak neticesinde. O zaman şöyle diyebilir miyiz, kafamız güzelse her yerde yüzebiliriz. <gülüyor> Aynen öyle. Peki çok teşekkürler Erdem Bey, görüşmek üzere. Evet. Mevsim neydi <gülüyor> bu arada Erdem Bey? Haya kıştı yani, böyle eksi 12 falandı, paçalar dondu. Kışın bile yüzülebiliyor ne sizden, kadar evet. Peki sizden başka biri var mıydı kanalda? Düşmüş veya yüzmüş olan o anda Yok yani kuzenler falan vardı etrafında Hemen el attılar çıkardılar ama Çıkardılar Evet yani insanlar bir bayağı bir şey güldü Tabi herkes orada Oranın yerlisinden yoktu yani Oranın yerlisi olarak biri yoktu Oranın yerlisi vardı zaten. Gülenler onlardı yani. Gülenler hep hep düşen oluyor oraya bilmiyorum. O zaman giriliyor demektir. Sırf siz yani. düşmediğinize göre. Tabii canım. Yaygın demek. Çok teşekkürler Erdem Bey. Görüşmek evet, üzere. Güle güle. Ben Erdem Bey'in yanına nasıl benimse Hollanda'yı Hollanda diye yazmışım. Vallahi bak yani daha ilk günden buradan Fransal da, da Fransa'ya kipuplarımı iletiyorum yani. Sarkozya'da ne de nispet? Daha günaydın günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tuğçe ben. Tuğçe Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Ben İtalya'da Karabria hani kıyısını düşünmüştüm. Bir arkadaşım önermişti onu bana. Hı hı. Nereye hani düşünmüştünüz? Neresi anlamadık? İtalya'da Karabria. Karabria. Evet. Hı. Karabria. Nereye denk geliyor bu Tuğçe Hanım? Yani tam bilmiyorum. Güneyinde olduğunu biliyorum hani sadece. Çok net tabii bilmiyorum. Arkadaşınız ee, mı girmiş burada denize? Ya arkadaşım hani İtalya'nın olduğu için hani o önermişti. O söz yapıyor Pardon, pardon, ya. pardon. Arkadaşınızın adı ne Tuğçe Hanım? Eee Markus. Ne zaman arkadaş oldunuz bu Markus'la? Geçen yaz. Geçen yaz. Nerede? Sizin, nerede? nerede? Türkiye'ye gelmişti Bodrum'a. Hı, hı Siz surf de Bodrum'daydınız. Yapmaya. Evet, Bodrum'daydım. Orada tanışmıştık. Bir saniye. Ege bir çok anahtar bir şey sordu. Sörf yapmaya mı dedim? Ege. Markus ne yapmaya Marcus gelmişti? Markus benim Marcus, e, Bodrum'da bir tezi biliyor musunuz? Biliyoruz. O hı -hı. da yelken surf yapıyordu. Hani o yüzden önermişti bana hani orayı. Aynen, anladım. Markus'larınızda neler yaşandı? Arkadaşım sadece. Sadece, <gülüyor> sadece arkadaşız diyorsunuz. Hani evet. bir kere şey falan oldu Bu da oldu benim Markus talihim Hadi bak bu sefer de ben seni bindireyim sörfe bak böyle yapacaksın falan diyerek. Hayır <gülüyor> böyle... hayır sadece öyle tanışmıştık yani surfe zaten hani denemedi ama Devam ediyor mu arkadaşlarınız internet üzerinden? Yani yok şu ara ben çok internetine giremediğim için. Neden ne oldu? Ha. Dersasınız <gülüyor> için internetine giremiyorsunuz. Evet. Hayırsız Markus diyoruz o zaman. Çok teşekkürler efendim. <gülüyor> Çağırmadım <gülüyor> size bir onu da öğrenelim veda etmeden önce Tuğçam size. E, çağırdı da yani ne e aradı? Dilinin ağzının <gülüyor> ucuyla değil mi? Yani, Tuğçe evet. internete Sağ giremiyor Allah. bile. İnternette i̇şte bile giremiyor ben mi? Elin İtalyanı <gülüyor> yani. Nereden evet. bilirsin? Elin İtalyanı. Evet. Doğru var. Yakışıklı <gülüyor> mı Markus peki? Sizce? <gülüyor> çok... Yani. Çok yani. Çok değil. Ama <gülüyor> yani. <gülüyor> Tepe düz <düzeyde gülüyor> yani <gülüyor> El yani. El İtalyanı. Yani o yüzden çok sorun değil yani. Peki çok teşekkür ederiz Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Rica yani. ederiz ne demek yani? Çok sorun değillerken? Latino labor dediğimiz. Latino labor çok sorun değil tabii yani İtalyan sonuçta. Adamları. Herkese bu Standartı var canım standartı. Kim bilir kaç kişi çağırdı orada? Or Oralar da çok güzel diyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Burak ben. Burhan Bey. Burak. Burak Bey özür dileriz. Evet. Buyurun dinliyoruz Burak, Burak Bey. Nerede ee... siz ben Avrupa'da hiç denize girmedim ama e, dayımın askerlik resimlerinden hatırladığım Mallorca'nın denizi çok güzel. Mallorca'nın denizi güzel. Dayınız askerliğini Mallorca'da, Mallorca'da kademli yani? albay olarak mı yaptı? <gülüyor> Yok dayım askerliğini Bahriyeli olarak e, normal bildiğiniz Bahriyeli eri olarak yaptı da şansa gemisi bayağı bir dolaşıyordu. Hmm. Böyle bildiğiniz yeşilli yeşil giymiş kara kara insanlar değil, aktör resim böyle, Venekte, Mallorca'da, Mallu falan böyle resimleri vardı. Ha asker fotoğraflarından bakıyoruz, <gülüyor> Aynen öyle, çok küçükten beri çok imrendim bir askerlikte. Oradan aklımda kalan Mallorca'nın plajlarının çok güzel olduğunu. Mallorca'nın plajı güzeldir. Evet, aramızda Mallorca'da denize girmiş bir arkadaşımız var. İsterseniz ona bir dönelim. Ne diyorsunuz? Çok güzel, çok güzel, çok teşekkür ederiz teyit. Ama dayınızdan sonra çok değişti Mallorcalar be. Vay be, bir değişti yani. Doğrudur, doğru. Değişme. Eskisi, Eski tadı, tadı yok. şimdi. Ya. Şey <gülüyor> peki değildi. hiç duyunuzdan şey lafını duydunuz mu? Aynı komutanlar, aynı devre olsun, gene yaparız askerlik lafunu duydunuz mu? <gülüyor> Sürekli diyor. Başka bir şey demaz tabii. Niye demeyecek? Baksana Baksanınan Mallorca'da mayolarla. <gülüyor> Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür üzere. ederim. İyi yayınlar. Sarayın Mallorca. Size hemen uğurladık çünkü Oktay'la bir konuşmamız gerekiyor. Mallorca'da mayolarla dedi. Mallorca'da mayolara gelesin Oktay söyle. Herkes bir şeyler dedi bu Allah. Vallahi, vallahi dedi, dedi evet yani. Markus <gülüyor> Talih falan filan. Zihni çıkmucay. Hep bunlar bilinçaltımızda yani. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? Nasılsın? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz. Tuğçe Hanım ben. Tuğçe Aa, Ar -Turça Ar -Turça adım, adım, hoş efendim. geldiniz. <gülüyor> <gül Selam, nasılsınız? Merhaba tuhafım. E? Esas siz, esas Onu siz söyleyin, söyle. siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Derse gireceğim, Bilkent'teyim. Hadi Değil. hemen nerede denize girdiniz? Bırakın dersi. derse gireyim. <gülüyor> de. Hemen Yunanistan'da e, Midilli adasında girdim. Aa Midilli'niz Midilli? güzeldir. Üçgen adanın her köşesinde girdim denize. En çok evet. hangi köşesini beğendiniz? Adın adı. Nerede? Ama Erotos, e, adada Erotos diye bir yer vardı. Hı -hı. Kleopatra koyu yani. Çok meşhur. Eros koyu. Eros, Eros koyu diyse de, Lesbos koy diyelim yani bunun geldiği koy diyeyim ben hmm. Hmm. verin yani. gerisini siz anlayın dostlar evet onun ipucunu verdim oradaki deniz güzeldi ama tabii hiçbir şey bizim denizlerimiz gibi olamaz neyse hmm. peki e, böyle kayalardan mı atlanıyor kumsaldan yok, mı geliyorsun yok pek taşları var yani kumsal değil Çekil taşlarında. Taşlı evet. taşlı diyorsunuz. Güzel ama. Peki ama olsun. Güzel. Olsun. Yani. olsun. Güzel. güzel. Tamurlu falan değiliz az önce arkadaşların. Evet o Belçika'nın çok pis evet. Çok evet. teşekkürler efendim görüşmek üzere. Hadi İyi şimdi dersinize dersler Tuğçe Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ege yani, yani ne evet. kadar. En ha o ucunda gire? batı ucunda girmişin. Ha doğu yakasında girmişin. Bir sessizlik oldu. Günaydın efendim. Sessizlik bazen çok Sessizlik. Alo, Alo. Günaydın. Good Merhabalar günaydın. O Merhaba anneciğim. Kime görüşürüz? Ben Seren. Seren Hanım hoş geldiniz seyircilere buyurun. Merhabalar ee, ben e, kan demek istiyorum. Kan diyorsunuz. Demek istiyorsunuz evet. ve dediniz buyurun. Niye öyle bir şey demek istediniz? Ben kanla denize girmeyi e, televizyonda izlerken sevdim. <gülüyor> ee, özellikle. <gülüyor> <gülüyor> Televizyonunuz LCD ve büyük ekran mı? Ve HD <gülüyor> kalitesinde yayın <mı> alıyorsunuz. <gülüyor> evet. Özellikle ödül törenleri zamanı o smokinli insanların aşağıdaki mayolu insanlara bakışını sevdim. <gülüyor> Siz peki smokinli olanlara mı katılmak isterdiniz böyle gece kıyafetleri için uzun uzun etekler mi yoksa mayo ile el sallayanlardan mı olmak istersiniz? Oo oh, zor bir soru, soru. ama çok zor bir Gece ödülü var. Gündüz plajda eğleneyim, gece de gideyim ödülümü alayım. Tabii, gündüz plajda böyle marsık gibi de yanayım. Çünkü gece kıyafetinde de güzeldi gösterir. Seni. Zaten <gülüyor> o smokinler de gündüz giriyorlardı. Ya kızcaza niye smokin giydiriyorsunuz? O da güzel, hoş bir gece kıyafeti Tamam giysi. tuvalet, tuvalet giysin canım. Fark etmez yani. Ama gündüz yine denizine giriyor o adamlar. Değil mi Seren Hanım? Ben de televizyondan izlediğim kadarıyla ben de öyle anladım. Yani ödül törenine katılanlardan çok ben hani gazetecilerin haline yazık. Onlar sürekli bir tıkmaya bir şeyle bir yandan ödül töreni, bir yandan da mayolu insanları çekme eğilimindeler. Evet. Aa. Özeticilerin <gülüyor> hiç kıyafet değişmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten evet. de Seren Hanım Sosyalist kişiliğiniz ortaya çıktı. Çok sağ olun efendim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Buradan e, kan basın emekçilerine de bir selam olsun. Bir selam olsun. Olsun efendim olsun. Çok teşekkür ediyoruz Serhan Hanım. Görüşmek üzere. O zaman bir telefon da alalım. Bir telefon da alalım. Bir telefon Niye almayacağız canım? Anlamamız için bir sebep mi var? Çünkü sonuçta telefonlar... Bedava telefon. Yağıyor, <gülüyor> yağarken, akarken... Sonuçta de, arayan ödüyor adam. abi. Yani. yani. Alalım yani. yani? Sonuçta arayan kişi ödüyor telefonu. Yani. Bak. Arayan kişi ödüyor, istediği kadar konuşuyor, konuştuğu Bu kadar ödüyor. Günaydın efendim. Evet günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Merhaba Tuğba'dan. Tuğba hanım hoş geldiniz. Evet. Yayınımıza Hadi klas konuşur. katmak için evet, bir soru mu Evet Türkçe, Türkçe Tuğba, Tuğba, bir sürü Tuğba'lar geldi han Tuğçeler gelmiş. Evet Tuğba evet. hanım buyurun. Ama ama ben mimar olan Tuğba'yım. Mimar Tuğba. Mimar <gülüyor> Tuğba hanım, evet. hanım. Tamam öyle yaptık. Topuklu yazdık. mimar Tuğba. Evet aynen. Ha şimdi hatırladım. Topuksuz Buyur efendim. Topuksuzunu ben hatırlayamadım. Topuksuz mimar <gülüyor> Tuğba. Evet buyurun dinliyoruz siz Tuğba hanım. Evet, e, ya ben aslında bir çok cevabım var. Aysın varsa bilmiyorum ama. En <gülüyor> sevdiğiniz, şey bir sürü yerde girdiniz değil mi Tuba Hanı? Ya işte ben girmedim maalesef. Diğerlerden dinledikleri hmm. saydım. Hmm. Evet, sizin yani, de evet televizyondan evet. gördükleriniz neresiymiş? Bakalım. Aynen, yok benim bir e, Balıkesir'den bir arkadaşımdan duydum ya Dubrovnik'e gitmişlerdi onlar. Dubrovnik. Ah, Hı hıvarda da güzel olur. Adriyatik kıyılarında Dubrovnik güzelmiş. Adriyatik. Bu sabah bir önüne de, çıktı. Bir de. Annem çok gezgin bir insan olduğu için İspanya, Fransa gezdi. İspanya'da Sevilla'da girmişlerdi denize, Fransa'da da Deuzur sahilleri çok güzelmiş sanıyordum, bir de Monte Carlo'da sahiller varmış. Hı hı. Ne, maşallah şey gibisiniz yani tur rehberi gibisiniz hepsini biliyorsunuz. Hepsini, hepsini saydınız. Yok işte annem, biliyorum hepsini, annem çok gezgin bir insan olduğu için. Sizi niye gezdemiyor e, anneniz? Ya annem çok geziyor. Bilmiyorum inşallah. bana de ya. Siz bilmiyorum. böyle hep annesiyle tartışan hanımefendilerden diyorsunuz. Yani ama anne saçmalama <gülüyor> falan diyemiyorum. Ondan mı anlıyor? Yok sizi? hayır öyle değil de. Şey, e, annem, e, öğretmen ağlı gibi projeleri yapıyor. O Hı -hı. projelerle çok gitti. Hı -hı. Ben gidemedim. <gülüyor> Kendine gidemedim. kadar mı yapıyor projeleri Siz yani? varsa yoksa inşaat yapıyorsunuz. Ya ama yok. E, yani birinci derece yakınları zaten yok projeleri. Öyle bir şeyler olduğu için. Hı -hı. Hmm. Ben çok gezdi ama. Kimi götürüyor peki <gülüyor> Tuba hanım yanında? <gülüyor> Ab Başkalarının kızlarını götürüyormuş hep. Evet, sizin evet, kardeşiniz kardeşimiz. var mı? Evet kardeşim var saniye de. Erkek kardeşim var. Onu götürüyor, onu, götürüyor onu mu? Onu götürüyor Onu götürdü mü? Hiçbir kere götürdü galiba onu. Ya evet İspanya'ya götürdüm. Ya. Ya. Onu daha mı çok seviyor Tuba Hanım? Ay, galiba yani. böyle evla, erkek çocuğa biraz daha düşkün gibi anne sanki. Ya ha? yok öyle bir şey yok. benim. Yok yok Aa, öyle. Öyle, öyle bir şey var. Et tırnaktan ya, ayrılır mı? Yani. Vallahi annenize göre anne... ayrılır. Hı? Anneler erkek çocuğa daha düşkündür derler zaten. Biraz öyle galiba. Ama abam da bir yere götürdü. Ne ben yani, demek ki? Sen demek ki? O sizin o şey. şey sevilen sizin bir zima de değilsiniz evde. Babanız da sevmiyorsa size. Olsun. Evde, evde de topuklularla mı dolaşıyorsunuz Herkes burka. Tak, tak tak tak tak. Millet. Yoksa herkese bunun yoktur artık. Siz <gülüyor> de topukla giyebiliyorsunuz Tuba Hanım. Hiç Olsun. Üzülme. Olsun. Olsun. Biz belki sevmiyorlar. Biz sizi topuklularınızla seviyoruz. Biz sizi seviyoruz <gülüyor> Tuba Hanım. Modern sabahlar. Modern sabahlar Radyo bu her sabahlar devam ediyor sevgili severler 9.99 yarışmamızın bu sabahki talihlisi kim olacak? İlerleyen dakikalarda açıklayacağız. Hemen açıklayalım. Buradan da 9 Mayıs'ta Gençlik Parkı Avrupa Birliği'nin doğum gününü kutlarken şanslı 9 çiftimiz hangi ülkelere gittiğini, gittiklerini öğrenecekler bugünkü dinleyeceğimiz şu anda sadece bir davetiye kazanıyor ama nereye? Nereye kazanıyor o belli değil. Paris mi, Roma mı, Barcelona mı, Londra mı bunların <gülüyor> hepsi çarşamba günü Avru Birliği ortaya çıkacak. Biz şu anda elimizdeki bilgilerle bugünün talihlisini açıklayabiliyoruz. Neyse ki teknolojimiz buna yetiyor. Bugünün talihlisi de şunu e, ismi açıklamadan önce şunu bir kere daha vurgulayalım. Tamamen bilgisayarla. Tamamen yani. Atamaları yapıldığı bilgisayarla. El değmeden. O bilgisayarla yani aynısı neredeyse aynısı bir bilgisayarla yapılıyor. Belki de daha kalitelisi çünkü yeni alındı. Yeni alındı. E, <gülüyor> <gülüyor> eskimeden hemen ismini söyleyelim. Bilge Hanım çıktı bilgisayarımızdan. Tebrik ediyoruz Bilge Hanım'ı. Ee, Bilge Karaman bugünün e, tarihlisi oldu. 999'un tarihlisi <gülüyor> oldu. Evet. Kendisini evet. tebrik ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz şimdiden Avrupa <gülüyor> Geziklisi'nde. Evet. Yarın sabah yine davetiyemiz var. Hiç ha, merak etmeyin. Şans ben... bugün bana gülmedi. Yarın gülebilir. Yani. Diyoruz ve hepinize güzel pazartesi günü diliyoruz. Hoşçakalın öyle yapalım, şöyle yapalım derken... Allah Allah, efendim, nasıl yapacağız? Hadi, bakalım, güzel, güzel. bakalım, şöyle bir şey yapalım o zaman. Ofis oh, Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu ofis en azı walk on think of runaway run, run run run run away I'll run, run